<gülüyor> İhlas, sadakat, tevekkül ve teslimiyet ile sembolleşen Hazreti İsmail Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam Yemen'den gelen Cürhumi kabilesine peygamber olmuştur. İsminin manası Allah'a itaat edendir. İbranice karşılığı İsmuel'dir. Araplar İsmail demişlerdir. Mucizeleri, dikenli araziyi yeşillik haline getirmesi, kısır koyunların onun duası bereketiyle süt vermesi, koyunların yünlerinin ipek gibi olması, dua etmesiyle yanındaki kumların un haline gelmesi, zemzemin onun sebebiyle çıkması ve kıyamete kadar devam edecek olması. Farik vasfı, sabır, hilm, ve teslimiyettir. Neslinden Beni İsrail peygamberleri gelen Hazreti İshak aleyhisselam Şam ve Filistin halkına peygamber olarak gelmiştir. Yaşlılık zamanında gözleri zayıflamış ama olmuştur. İkiz iki oğlu olmuştur Yakup ve İz. İshak aleyhisselam ömrünün sonuna doğru bu iki oğluna da ayrı ayrı dua etmiştir. Yakub'a neslinden peygamberler gelmesi, Is'a da zürriyetinin bol olması, soyundan melikler ve sultanlar gelmesi için Cenab-ı Hakk'a ilticada bulunmuştur. Muhtelif rivayetlere göre mucizeleri. Kavmi kendisine, hayvanlar senin peygamber olduğuna şehadet etmezlerse, bizler sana inanmayız dediler. İsa aleyhisselam da hayvanlara, ey hayvanlar, ''Benim kim olduğumu söyleyin.'' buyurdu. Tilki, ''Allah'ın peygamberisin.'' dedi. Ceylan, ''Halilullah'ın oğlusun.'' dedi. Keçi de, ''Allah'ın peygamberisin. Sana iman etmeyen cehenneme gider.'' dedi. Yine Kudüs'te dini tebliğ edince İsa aleyhisselama, ''Eğer şu dağı harekete geçirirsen sana iman ederiz.'' dediler. Dağ büyük bir heybetle sallandı ve Kudüs halkı iman etti. Kavmine imanı tebliğ ederken birisi sığır derileri getirdi. Bunları dirilt dedi. İsa aleyhisselam da derilerin içine kum doldurup dua etti. Hepsi canlandılar. Diğer bir mucizesi de elini sürdüğü bütün koyunlar yavrulardı. İsa aleyhisselam Filistin'de vefat etmiş Halilur Rahman civarına defne olunmuştur. Aleyhisselam.